746. konu, El-Hakem'in devlet başkanının emrine rağmen Müslümanlara haklarını vermesi. Ziyad, El-Hakem bin Amel Gıfari'yi Horasan'a emir olarak gönderdi. Orada çok büyük ganimetler elde edildi. Ziyad, El-Hakem'e bir mektup yazarak, Müminlerin emiri bana bir mektup gönderdi. Onda altın ve gümüşlerin kendisi için ayırtılmasın istiyor. Sen de buna uyarak altın ve gümüşleri askerlerine dağıtmayacaksın, dedi. Bunun üzerine El-Hakem de ona şunları yazdı. Gönderdiğin mektupta Emirülmü, mü, altın ve gümüşlerin kendisi için ayırtılmasın istediğini belirtiyorsun, ancak ben bütün bunlardan önce Allah Teala'nın mektubunu, kitabını, okumuştum, yemin ederim ki Allah Teala, yer ile gökler birbirine yapışacak olsa yine de kendisinden korkan kullarına bir çıkış yolu ihsan edecektir selam, El Hakem bunların yazdıktan sonra tellallar çıkartarak, herkes ganimetini almak için gelsin, diye bağırttı ve alınan ganimetleri Müslümanlar arasında taksim etti. Bunu haber alan Muaviye onu zincirleterek kapsa attırdı. El Hakem orada vefat etti ve zincirleriyle birlikte defnedildi. O, ölmeden önce, ben kıyamet günü Allah'ın huzurunda Muaviye'den davacıyım, dedi.